Dört kitabın manası, Sure-i Fatiha'da birindirmiş. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'in de manası. Yüz suhuvda onun içerisinde, yedi sefer Peygamber'e. Bu Fatiha meselesi çok mühim. Kim indirdi Sure-i Fatiha'yı? Peygamber'e Allah. Kimi vasıtasıyla Cebrail? Demek ki Allah okudu evvela Sure-i Fatiha'yı. Okuyan o. Belki hakla beraber bir asıl Sure-i Fatiha okursa her şeyi buldu peki. Sure-i Fatiha bu. Yusuf'un dört kitabın manası, bunun nasıl tesiri olmaz Allah'ın kelamı? ne? da doldurur, mizandan daha büyük mizanları da doldurur, ardı simsimeyi de doldurur. Suri-i Fatiha bu. Ama ağız temiz olacak, kalp ağız temiz, tertemiz böyle. Ağzın temiz olacak, kalbin temiz olacak, zâkirle meskûl beraber okuyacaklar Suri-i Fatiha'yı.